Zahat-ı Muhterem'i çıkarmışlar. Benim sevdiğim, saydığım Zahat'ın birisini. Vaktiyle lazım zamanında. Sonra onun yaptığı şeye göre bunun ceza yenisi lazım. Hakim bunu bildiği için bakmış. 80 yaşında bir adam beyaz sakallı nurani, kamburu çıkmış. Yani. Kurtarmak istiyor hakim. Öyle bazı vicdanlı hakimler vardır. Yol gösteriyor. Baba vekil tutacaksın niye mi? dermiş. Yol gösteriyor. Derse bırakır. Vekül tutacaksın değil mi? deyince yok demiş. Ben demiş evladım. Dekil tutamam demiş. Paran mı yok demiş. Yok param var demiş. Niye tutamazsın? Anlatayım demiş. Ben hasbünallâhe ve neyverdekil diyorum. Allah salim. Eğer ben kullardan dekil tutarsam Allah bana yürümün kıyameti der ki benim bekâletimi beğenmedin beni azlettin benim bir de kullardan dekil bana söyler beni mahkum ettirir demiş. Aman sen ben olmamış, zaman, avukat tutamaz. Yasak. Onlara onları yukarab olur. Emniyaullah'tır. Herkes onların biri olmaz. Bazı kendisini görüşemez zannediyor falan böyle evliya. Abdülkadir Geleyen zannediyor kendisini <gülüyor> adam biraz. Biraz peynir görmüş kendi mandatını zannediyor yani. Oho olmaz öyle. He, onlar. onlar ayrı evliya Allah'ın, ayrı onların. Başka. Acayip. Çok acayip attı yani. Cenab-ı Hakk'a mukarab olan zevat. Haktan gayra müraca derse ceza çarptırdı Teala. Aa. Ama Yusuf Peygamber'e büyük ayet oldu ki böyle olan zat bilavere yapmasın. Allah'tan başını düşürmesin mi?